onu unuttuk evet Musa Aleyhisselam yol kalmış olduğu yerden devam edelim yola çıktığında turdağında giderlerken yağmurlu sıkıntılı karanlık bir soğuk havada hanımı da doğum yapmak üzereymiş o arada ve sıkıntıları var yol boyunca işte o anda etahen ona geldi mu diye Mida olundu ona seslenildi min şatir vadil eymeni e, turdağının eymen yani sağ tarafından yani aklı külden kendisine seslenildi fil buk'ati mübareketin mübarek bir yerden nereden? mineşecereti <gülüyor> mübarek bir ağaçtan seslenildi en ya Musa <gülüyor> İnni Allahu ey Musa en Allahu gene ben Rabbul Alim. Alemlerin Rabb'u olan benim diye ona seslendirdi. Şimdi burada çok mühim hadiseler var. Zaman içerisinde bunlar tekrar tekrar anlatıldı. Ama yine özetle bir bahsetmeye çalışalım. Burada Ağaçtan murat bir bakıma alem ağacı, bütün bu keyn yani mükevvenat, şeceratul keyn diye bir şey vardır ya küçük bir risalede vardır. Bütün bu ağaçtan murat, bütün bu alemdir. Yani Cenab-ı Hak e, alemin her tarafından insanlara, bizlere seslenebilir tıbi herkese başka türlü seslenir e, hangi şekilde kendi bulunduğu mertebesinden seslenir. Aleyhisselam'a seslendiği mertebede <gülüyor> Kelimullah mertebesi. Yani e, basar görüş mertebesi değil. Kelam mertebesi. Kelam da nereye hitap ediyor? Kişinin kulağına hitap ediyor, gözüne değil. İşte o mertebe yani mertebeyi Musevit Duyuş yeri, yani bizler de hakikat ilahi kendi varlıklarımızda duymaya başladığımız zaman işte Musa Aleyhisselam'ı olan tecelli, bizlere de yani seyresülük halinde olanlara da bulunduğu yer, kendi coğrafyasına göre yüksek bir yerden, yani sağ taraftan olmakta, eymenden olmakta. Bu genel anlamda. Bir de özel anlamda, Bizim kendi varlığımızda bir ağaç, birey olarak özel manada, işte Cenab-ı Hak bu ağaçtan bize seslenmekte. Ve bu ağacın yandığı yer neresi? Gönül aleminin ışılması. Gönül aleminden eğer o ışığı görebilirsek o sözleri de duymuş oluruz. O sözleri duyduğumuzda ya ışığa doğru gidersek veya ışığı gördüğümüzde oraya doğru gidersek işte o ışık, ne yapıyor bize yolumuzu gösterir ve nur oluyor. Zaten bu mertebe esma mertebesi, nur mertebesidir. İnni ene Allahu Rabbul Alemin. Burada iki defa inni ene diye ifade edilmiş. İnallah, İnallahü Rabbul Alemin de diyebilirdi. Yani sadece inni tarafını kullanıp rabbu alemin de diyebilirdi ama iki türlü diyor. Birisi batıni manada latif alemde ahadiyet mertebesi olarak ve burada bütün alemlerin varlığında olarak inni inniyeti ile inni demekte. o mertebeyi ifade etmekte. En Allahu dediği zamanda uluhiyet mertebesinde yani lahul aleminden kendi ilahlığını kendisine belirtmekte. Ancak <gülüyor> Musa Aleyhisselamın Rabbi yani Ben İsrail'in Rabbi Yahve olduğundan kendilerince işte kendilerine göre bunların mertebesi rububiyet mertebesi olduğundan aldıkları bilgi de rububiyet mertebesinden olmakta ruhiyet mertebesinden, rahmaniyet mertebesinden hitap olduğu halde, ama ulaştıkları yer esma, rububiyet mertebesi olduğundan orayı alabilmekte. Yani o mertebesi itibariyle anlamakta ve kulak olmakta. Bunun üzerine başka Taha suresinde, başka yerlerde geçtiği üzere, Ya Rabbi madem bu kadar bana yakınsın, kendini göster bana, seni göreyim denildiği zamanda Musa Aleyhisselam buradaki hitabı vücudunun her tarafıyla duymuş ee, zaten <gülüyor> ölçüde o oluyor bazen insan bir ses duyabilir gayet bir ses duyabilir bu söz ses eğer tek bir mahalden geliyorsa tek bir yönden geliyorsa o mahluk sözü, sesidir onu öyle bilirim eğer bütün varlığıyla, bütün vücuduyla mekansız, zamansız mahalsiz, yönsüz hissediyorsa o Rahmani sözüdür böylece de bir onun işareti var ve en el-kıy asake bu sözü duyduktan sonra Cenab-ı Hak devam ediyor asanı yere bırak yani Musa Aleyhisselam elinde bir e, sopası varmış asası varmış varmış derken var daha evvelki derslerimizde kim vermişti o asayı? Şaib Aleyhisselam vermişti Şaib Aleyhisselam vermişti ve Adem'in asasıydı yani cennetten getirdiği Adem'in asasıydı hani kızı başka asaları almak için elini uzattığında hep o asa eline geliyormuş o zaman Şayb aleyhisselam'da da onun verilmesi gerektiğini diye düşünerek onu veriyor. فَلَمَّ رَآهَا تَحْتَزُ vakta ki onu gördü. O böyle yani asa yere koydu, koyduğu zaman titreşiyordu. كَهَنَّا <gülüyor> جَانُنُ Sanki küçük bir yılan gibi, yani canlı gibi oldu. وَلَّا <gülüyor> مُدِّرًا ve bunun üzerine arkasına dönerek kaçtı. Yani asa yere koyduğu zaman yılan olduğunu görünce Musa aleyhisselam oradan kaçtı. Ve le <gülüyor> akkıp Cenab-ı Hak <gülüyor> ve geri dönmedi. Bunun üzerine Ya Musa akbil ve la Geri gel korkma. Yani geri gel geri dön korkma. İnneke minel aminin sen güvencede olanlardansın yani <gülüyor> o yılanı gördüğün zaman korkma yani sen o bir şey yapmaz burada <gülüyor> mühim bir hadise var ee, bakın biz bunlar hep hikaye olarak okuyoruz veya geçmişte <gülüyor> bir peygamber hazaratının misal olarak bizlere belirtilen hikayesi öyküsü diye okuyoruz İçerisindeki hakikatlere fazla dikkat çekmiyoruz. Burada bir oluşan hadise var. Bu oluşan hadise de dalın yani kurumuş bir ağaç olacak. Çünkü o çoktan beri kopuk duruyor yerinden. Bir dalın yani ağacın yani bitki kaynaklı bir varlığın canlanması. Yani yılan şekline dönmesi yılan şekline dönmeyip bir başka şekle dönebilirdi. Ama pek mantıklı olmazdı. Görüntüye görüşe uygun olmazdı. E, sopayla yılan arasında bir benzerlik var. Fiziki manada bir benzerlik var. Değil mi? Eğer o sopadan cenab Hak başka bir mahluk, bir kuş ortaya getirseydi e, pek de dikkat çekici bir hadise olmazdı. Pek ilgi çekilmezdi. Ama Sopayla yılan fiziki manada birbirine benzedikleri için Ve fiziki yapıları da birbirine benzediği için zaman içerisinde demek ki Böyle kuru tahtalardan da canlı varlık olabilecek Yani dal bitkisel türden de et olabilecek Yani canlı hayvan olabilecek ee, taştan da olabilecek yani e, ne diyelim <gülüyor> madenlerden et üretilebilecek ee, şeyin <gülüyor> Salih Aleyhisselam'ın hikayesi de bunu gösteriyor dağın içerisinden <gülüyor> ne oluyor diyor nakatullah nakata diye bir deve çıkıyor ki deve yenilen ettir yani ehli hayvandır ancak burada bitkiden meydana gelen diye hayvan türü Yenmeyen bir et Belki bunu öğretecekler Hayvanlara yem olarak yapacaklar Ama zaman Gelecek bu olacak Madem ki Allah'ın kudreti bunu böyle Yapmaya yetiyor Bunun Kimyevi ve fiziki değerleri De bulunup zaman içerisinde Bu da gelecek Yani gelecekte Tahtalardan da canlanma olabilecek taşlardan da canlı hayvanlar meydana gelebilecek diye burada bir işaret vardır diye düşünebiliriz Üslük Yedeke Ficeybike Tehruc Beydâe min gayrı suin Üslük burada sok Yedeke elini Ficeybike Yakanın içine yani koynuna sok Gahruç oradan çıksın. Beydae beyaz olarak çıksın. İngayrı suin üzerinde herhangi bir kötülük yani eksiklik, yanlışlık veya bir başka renklilik görülmeyecek. Vezmum kavuştur, bitiştir ileyke, cenaheke kanadını kendine kavuştur yani iki kolunu birbirine kavuştur. Miner rahbi korkudan fe işte bu iki burha <gülüyor> na min rabbike rabbdan iki tane kanıttır bu iki kanat rabbından iki tane kanıttır yani <gülüyor> bir asanın yere bırakılarak e, yılan olması yani maddenin cana dönüşmesi, iki, elini koynuna sokup beyaz halde dışarıya çıkmış olması, nurlu halde dışarıya çıkması, bu iki e, mucizeyle ayetle e, işte firavuna git diye kendisine veriliyor. Şimdi demin de bahsedildiği gibi <gülüyor> sikül sol taraf aklıkül sağ taraf olduğuna göre yılan e, olan asa genelde sağ elle tutulduğundan sağ elle onu yere bırakmış olması daha muhtemel yani tabii bir hareket olarak bu burayı okuyorken, Tefsirde yani Ahmet hocamla birlikte tefsirin burasına gelmişken kendi hocasından gelen bir şeysini anlattı, hatırasını anlattı. Dedi ki tefsir okuyorken tam buraya gelmiştik. Hocam bana sordu. Acaba Musa aleyhisselam koynuna sağ elini mi soktu, sol elini mi soktu? Ben de dedim ki her hikmetli sağ elle yapılır, sağ elini koynuna sokmuştur dedim diye cevap verdim hocası daha aferin oğlum güzel cevaplandırdın artık bundan sonraki kısımları sen kendi kendine okuyabilirsin yani tefsirlerin yardımlarıyla tefsirlere de bakarak kendi işte bilgine de dayanarak yani artık bana bunları okumana gerek yok sen o özelliğe o kabiliyete ulaştın Kur'an-ı Kerim'in bundan sonraki yani 28. ayetinden sonralarını sen artık yalnız da çalışabilirsin, üretebilirsin diye bana söyledi di, diyor. O günden benim de hatırımdadır bu hadise. Çünkü ondan sonra çok düşündüm tekrar. Acaba gerçekten sağ elimi soktu, sol elimi soktu diye. Hangisini sokmuş olabilir? Bu Muhseviyet mertebesi henüz asa varsa, asa varsa sol elba <gülüyor> içine de hiç <gülüyor> hepsini birbirine <de renklemesin>. böyle <gülüyor> güzel bir mantık o da Museliyet Mertebesi demin de ağaç hadisesinde de olduğu gibi e, nefsi kül olduğundan yani daha henüz aklı külle ulaşamadığından dolayısıyla oradaki çalışma sol ağırlıklı olmakta anlayış sol ağırlıklı olmakta onlarda önde olan şey sol el. Yani sol taraf. İşte Musa Aleyhisselam <gülüyor> sol elini göğsüne sokmuştur. Ceybike dediği yani içine, yakasından içine diye, diye söylüyorlar. Sol elini sokmuş olması daha muhtemel. Allah alem. Allah bilir tabii. Gerçi bugün <gülüyor> bunun ne tarihini e, düşünmesinde bir yarar var olan olmuş ne de anlaşılmasında ancak seyrisülük ehli için bunun bilinmesi lazım. Yani o devrede hangi el daha revaçta kullanılıyor ve sağ yani aklı kül evresi devresi kullanımı ne zaman faaliyete geçiyor. Bu bakımdan bilgi edinmemiz lazım geliyor. Ayrıca eee <gülüyor> 13 kitabında da kısaca belirtildiği gibi dünyada yeni şeyleri batı üretip öne sürdüğü için nefsikül uygulamasını yapmakta. Yani nefsikül ağırlıklı bir yaşantı bizlere vermekte. <gülüyor> Kıyafetlerimizde de o açık olarak ortaya çıkmakta. Mesela bizim ceketlerimiz, paltolarımız hangi taraf üstte biner? Hı? Ha, sol taraf üste işte biner bayanlarla hangi taraf üste işte biner sağ üste işte biner ki tam tersi işte. yani nefsikül yaşantısına göre kıyafetlerini de öyle uygulamışlar Biz de onlar öyle diye standart dünya standartları diye biz de öyle yapıyoruz Halbuki bayanların e, sol tarafta olması erkeklerin sağ tarafta olması lazım iliklemeleri hani şimdi böyle yaptığımız zaman beyanların sağ parça üstte kalıyor evet yani bayanlar aklı kül hükmüne almış oluyorlar harbuki tam tersi bayanlar derken yanlış anlaşılmasın bu mertebe kendini bilen herkes er sınıfındadır yani cinsiyet farkı yok bu suretlerin işi sadece dünya nizamının düzenlenmesi için, yürütülmesi için ifade edilmekte. İşte Musa Aleyhisselam'ın çıkardığı zaman, yahut gönlüne koyduğu zaman göğsüne, göğsünden aldığı yani sağdan aldığı nurla elini nurlanıp dışarıya çıkmasıdır ki, e, aklı kül de Musa Aleyhisselamı sağ taraftan yani turdağın sağından seslenmiştir. Ki burası da hakikat-i Muhammediye'ye ait bir oluşumdur. Yine bu yüzden bilindiği gibi Latin harfleri soldan başlar sağa doğru gider. Değil mi? Yazdığımız zaten soldan başlar. Neden? nefs olduğu için işte onların kaynakları. E ama Kur'an sağdan başlar. Neden? Aklı külden çıkar. Kur'an e, sağdan başlar, aklı külden, nefsikülle külle doğru tecellisi vardır. Yani sağdan sola doğru e, seyri vardır. Yani aklı külden, nefsikülle külle doğru seyri vardır. Seyler ise sol ise <gülüyor> nefsi külden aklı külle doğru bir seyirleri vardır. Ancak Muhammedi olmadıkları için bu seyri yapamazlar. Kendi yerlerinde kalırlar. anlaşıldı mı? Hakikaten. Şimdi buradan sonraki yerler çok fazla bir şeyler olmadığı için düz okuyup, gerçi Kuran-ı Kerim'in her tarafı çok fazla da, bugüne sığdıralım istiyorum bunları inşallah bitirelim. Düz olarak, meal olarak okuyalım, durulacak yerler olursa yine dururuz inşallah. min ki ilâ anne ve mele'ihi İşte bu iki delil ile bu iki oluşumla veya iki ayetle Firavun davanesine git onun ileri gelenlerine git innehüm kânû kavmen fâsikîn Onlar yoldan çıkan kavimler oldular. Mealini okurun. Elimi yakanın içine yani koynuna sok afetsiz, kusursuz, ben beyaz çıkı verir. Korkudan açılmış kollarını da kendine kavuştur, hani cenah etti diye dedim. İşte bu ikisi Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbundan sonra iki kanıt. Gerçekten, gerçekten onlar yoldan çıkan bir toplum oldular. Bunun üzerine <gülüyor> Musa Aleyhisselam. Rabbi kateltü minhum nefsen fe'akhaza Yani dedi ki Rabbim doğrusu ben onlardan bir cana kıydım bunun için beni öldürmelerinden korkarım Yani Firavuna git dediği zaman hani 18 veya 10 sene evvel Kıptilerden birinin göğsüne bir yumruk kurarak sırt üstü düşüp Beyin kanamasından öldürmüştü ya, Beni İsrailli ile kavga ediyordu birisi. Onu hatırlarlar, o günden işte ben birisini öldürmüştüm, beni hatırlarlar ve beni öldürmelerinden korkarım. Yani o hükmü üzerine uygulamalarından korkarım diye <gülüyor> gitmekten çekiniyor. Bunun üzerine ve ehî harun eee söfsu minni lisanen fe ersiluhu me'iye eee ripden eee kardeşim harun o, o dilce konuşma yönünden benden e, katlıdır Yani daha güzel konuşur. Bunun için onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak mahiyetimle, elçilikle görevlendir. Hakikaten ben beni tekzip etmelerinden endişe ediyorum. Diyor Musa Aleyhisselam. Bilindiği gibi <gülüyor> Musa Aleyhisselam bir gün çocukluğunda Firavun kucağında oturuyormuş kucağında oturuyorken firavonun sakalını tutmuş sallamış biraz sakalından. Vay sen benim sakalımdan nasıl sallarsın diye vurun bunun kafasını diye kellatlara emir veriyor. Kullatları Sana ben Burada, burada. <gülüyor> bunun üzerine <gülüyor> Asiye Hanım diyor ki ya işte efendim bu çocuktur bilmeden yaptı bunu. Yani sizin sakalınızı saçınızı ne bilsin öyle rastgele yapmıştır. Ya kasten yaptıysa diyor. E diyor o zaman bir imtihan edin onu bakalım rastgele mi yaptı, kasten mi yaptı diye. Peki nasıl yapalım diye söylüyorlar. Bu hikayenin sıhhati nedir bilmiyorum da tabi bir yerde okumuştum bu o, o hususta. Şöyle yapın diyor, iki tane elma, yani bir tane elma alın, yanına da bir tane kızdırılmış ateş küresi, yani e, demir ateş küresi koyun, tepsiyle getirin. Bakalım hangisini alacak. Eğer şeyi alırsa, elmayı alırsa bilinçlidir. Ama herhangi birisini yani ateşe elini doğru götürürse bilinçsizdir, demsek alımı da bilinçsiz tutmuştur diye böyle imtihan edelim diyorlar. O arada kızdırıyorlar metal bir yuvarlak demiri küçük işte elmadan küçük veya o şekilde elmayla birlikte yan yana getiriyorlar Şimdi o da hemen ateşe elini uzatıyor, ağzına atıyor hemen çıkartıyor tabii o anda İşte o anda dilimin biraz yandığını konuşma zorluğu çektiğinin sebebinin oradan olduğunu anlıyorlar diye belirtiyorlar ve firavun da onu görünce hadi de evet ben sakalımı da bilinçsiz olarak çekmiş demek ki o zaman mükellef değil diye ceza vermiyorlar diye böyle bir hikayesi var ayrıca burada bir şey daha var Mısır'a yeni geldiği halde ve ehri he Harune Harun'u. Benim yanıma Harun kardeşimi de ver demesi demek ki Mısır'dan çıkmadan evvel daha bu kendi ailesini tanımış. Yani buluşmuş kendi ailesiyle. Kendi ailesini bilmiş. Yoksa kendi ailesini bilmeden oraya döndüğünde kardeşinin orada olduğunu ve <gülüyor> onun kendisinden daha güzel konuşmalı olduğunu nereden bilecekti? ki. Buyurdu, Pazunu kardeşinle destekleyeceğiz. İkinize öyle bir saltanat hakimi güç vereceğiz ki artık ikinize ulaşamayacaklar. İkiniz ve ikinize uyanlar mucizelerimiz sayesinde üstün gelenler olacaksınız. Lema cae Musa bi ayatina vaktaki Musa'ya ayetleriyle çıktılar. Bir ayatina <gülüyor> beyinatın açık beyanlarla kalu <gülüyor> ma haza illa sihun muftaran. Buradaki ayetler Demin de belirtildiği gibi büyük, yani daha görüntü de fiziki manada. Bir, işte Asa'nın yılan olması biri de yedi beca, yedi beca, beyaz el deniyor. Ama diğer şekliyle bir ayatina bizim museviyet mertebesi itibariyle e, verdiğimiz ilim diyor. O da <gülüyor> nur ilmi. devratın başında da devrat da yazdığı gibi, Tevrat hakkında da yazdığı gibi, nur ve hikmet verdik Musa'ya dedikleri gibi. <gülüyor> Bu ayetler zahiren, o iki mucize, batınan da muhseviyet hakikatleri, ilimleri yani. Beyinatın ve, ve bunların açıklamaları. Me illa sihrun müfteran. Bunları gördüklerinde, bunlar uydurulmuş büyülerdir dedi. Ve abi her zafiy aba inel bu böyle bir şey biz daha evvelce atalarımızdan görmedik diye söylediler. Musa dedi ki Rabbim onun katından kimin hidayet getirdiğini ve yurdun hayırlı sonun kimin olacağını daha iyi bilendir. Gerçek şu ki, gerçek şu ki zalimler felah olmazlar iflah olmazlar. Ve kâle Firavun'a, "Ya eyül Mleül, ma alımtu lükümün ilahin gayrin." Firavun dedi ki, "Ey ileri gelenler, sizin için benim dışında hiçbir tanrı bilmedim. Ey Haman, haydi çamur üzerine benim için bir ocak yak, hemen benim için bir kule yap." Belki ben Musa'nın ilahına tırmanırım. Cidden ben elbette onu yalancılardan sanıyorum diye <gülüyor> Musa Aleyhisselam Haman'a yani yardımcısı Haman'a böyle bir teklifte bulunuyor. İla Musa ve inni le zunnu minel kâzibîn Ben onu yalancılardan zannediyorum. Yani Musa Aleyhisselam daha önceleri yer olmayan bu sözleri ve hakikatleri onlara söylediği zaman bunların bir sihir olduğunu ve Musa Aleyhisselam ve kardeşinin yalancılardan olduğunu zannettim demek Firavun. alın. Vestegbara hüve ve cünü dühü fil erdo di gayril ilhakı ve zannu ennesüm ileyna la yurce un destek var onlar büyüklendiler gururlandılar hüve ve cünüdühü ve onun askerleri filardı yeryüzünde bir gayre hakkın yani haksız olarak yeryüzünde o ve ordusu <gülüyor> büyüklendiler ve zannu zannettiler ki ennehum ileyna la yercu'un onlara la <gülüyor> yercu'un <gülüyor> Allah'a dönmeyeceklerini zannettiler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 O ve orduları yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladı ve gerçekten bize döndürlemeyeceklerini sandılar. Ve Hazeh ve Haz Nahu ve Junüdehu fene bez Nahun fil yemmi. Sen zor kefekani ak ve Onu ve ordularını yakalayıp kendilerini denize attık bak nasıl oldu o zalimlerin sonu ve cehennem e immeten yedûne ile nar ve yevmel kıyameti layun sarûun ve cehennehum onları kıldık e <gülüyor> immeten <Onları kıldık. gülüyor> önderler yedûne ile narı Ateşe çağırıyorlar Ateşe çağıran önderler olarak kıldık Ve Yemel kıyameti kıyamet günde de la gün sarun onlara yardım olunmayacaklardır Onlara ateşe çağıran önderler yaptık Kıyamet günü ise yardım edilmeyecekler. Ve ze anâ funtî hâzihi't dunyâ lâneten ve yevmel kıyametühüm minel makbûhîn. Yani anolsun ki <gülüyor> bu dünyada peşlerine lanet taktık. Kıyamet günü ise onlar çirkinleştir, çirkinleştirilmişlerdendir. <gülüyor> Belgede attığın Musa'l kitabı, min ba'di ma ehleki nel kuru nel uleh besa ira lina'si ve huden ve rahmeten lallem yetezek yor. Andolsun gerçekten Musaya ilk kuşakları helak etmeninden sonra insanlar için kalpleri aydınlatan nurlar bir hidayet, bir rahmet olmak üzere. O kitabı verdik ki belki onlar öğüt alırlar. لَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Ant ki Musa'ya kitabı verdik. Bu hangi kitap? Adem Aleyhisselam'dan beri gelen, ahvali bildiren Tevriyet, Tevrat, Tarot denilen kitabı biz verdik. Yalnız onun tabi aslını Velakat, ateyna Musa biz Musa'ya o kitabı verdik. Adi sonrası için ma ehlek nel kurunel üle ilk kuşaklardan helak ettiklerimizden sonra ona bu kitabı verdik nasıl? basa ira basa ira linnasi insanlar için basiretler vardır yani o kitap içerisinde o güne kadar ilmin en üst derecesi vardır basar basiret görüşleri vardır vehüden bir hidayettir ve rahmeten bir rahmettir belki onlar yetezekkarun bundan öğüt alırlar <Gülüyor> yani Ademiyet mertebesinden Museviyet mertebesine kadar gelen durumu müşahade etmeleri için basiretler verdik, basair yani görüşler, idrakler verdik diyor. Tabi o mertebe basiretten bir, ilmi manada idrak ediş müşahede manasında bir görüş değil. İlmi manada idrak ediş. Çünkü Museviyet mertebesinde müşahede olmadığı için oradaki basar ile görüştiği basiret ile idrak etmek manasında. Museviyet mertebesine kadar gelen ilimleri. Umulur ki bunlar anlaşılır, tezekür ederler, öğüt alırlar, alınır yani. İşte bizler de <gülüyor> musibet mertebesine kadar gelen süremizi olur ki ademiyet mertebesinden yukarıya doğru bunları idrak etmiş oluruz inşallah. Ve ma günte bi'jani bil garbi izzi qadaina ile musalle emra ve mekunte mine shahidin ve hmm. iza hmm. sema'u <gülüyor> la ve radu anhu burada da mühim meseleler var Musa'ya o emri vahyettiğimizde sen batı tarafında değildin Tanıklardan, orada bulunanlardan da değildin. Burada bakın Efendimiz'e bir bildiriliyor. Ancak biz nice kuşaklar meydana getirdik de üzerlerinde ömürler uzadı da uzadı. Bir de sen Medyen halkı arasında oturmadın ki onlardan öğrendiklerini kendilerine yani Mekkelilere okuyor olasın. Ne var ki biz peygamber gönderenler olduk. Şimdi <gülüyor> Aziz Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bu hakikatleri ayetler olarak bildiriyor iken bunun ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani eğer sen onların içerisinde olsaydın o hadiseleri görmüş olsaydın, yaşamış olsaydın Musa Aleyhisselam'ın da o hakikatleri kendisine veriliyorken o özellikle orada olsaydın görmüş olacaktın ve bunları görmüş olarak yazacaktın. Bunlardan haberin olacaktı. Ama sen o zaman onların yanında değildin. meden halkının da yanında değildin Musa Aleyhisselam orada yaşarken. O halde sen bunları görüp öğrenmedin. Yani biz sana bunları gayipten öğrettiğimiz bilgilerdir diye ayet-i kerime belirtiliyor. Musa'ya o emri vahyettiğimizde sen batı tarafında değildin. Tanıklardan, orada bulunanlardan da değildin. Yani onları tan, tan, tanıkta yoktu. Yani tanımıyordun kimseydin. <gülüyor> Peki, Hakikat-ı Muhammediye bütün alemi kapsamış olduğuna göre ve ona da e, aklı külden, yani Hakikat-ı bu çağrı geldiğine göre sen burada yoktun hitabını nasıl alınmamız gerekecek? Yani fizikken sen burada yoktun manasında. Yani fizik olarak, Hz. Muhammed olarak Turdağ'ın da Musa Aleyhisselam'a Tevrat-ı Şerif verilirken orada yoktun, müşahede edenlerden değildin. O medyenin içerisinde, medyende yaşarken de sen müşahede etmiş değildin, onların yanında da yoktun. O halde fizik olarak sen bunları bilmen mümkün değil. bilmem mümkün olmadığından da yazman mümkün değil. O halde biz sana bunları e, vahiy olarak bildiriyoruz ki bu da çevrene karşı bir e, ispat olsun diye yani sen bunları haktan aldığının ispatı olsun diye sen orada fiziki olarak yoktun manasında e, belirtiliyor. Ama bütün alemler levlaka Eflak onun varlığıyla onun hakikati olarak var edildiğinden e, musaviyet mertebesi de hakikat-i Muhammediye mertebelerinden bir mertebe olduğundan e, aslında her şeyi hakikat-i Muhammediye'den almış olmakta ve zuhur mertebelerini oradan e, göndermiş olmakta. Musa'ya seslendiğimizde Tuğr'un yanında da değildin. Ancak sen önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bulunan bir toplumu uyarman için Rabbinden bir rahmet olmak üzere gönderildin ki belki onlar öğüt alırlar. önceden gönderdikleri yüzünden başlarına bir felaket gelip de Rabbimiz bize bir peygamber göndermiş olsaydın hemen uyardık ayetlerin hemen e, uyardık ayetlerine uyanlardan olurduk olurduk inananlardan diyecek e, olmasalardı Kendilerine katımızdan hak gelince Musa'ya verilmiş olan benzeri ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki ya daha önce Musa'ya verilmiş olan inkar etmemişler miydi? İki büyü ikisi destekleşmiş demişlerdi. Yine demişlerdi cidden biz hepsini inkar edenleriz. Peki eğer doğru sözler iseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin ona uyayım. Eğer teklifi kabule yanaşmazlarsa artık bil ki onlar ancak keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir kılavuz olmadan sırf kendi keyfine uyandan daha sapık kimdir? Doğrusu Allah o zalimler toplumunu hidayete erdirmez. El-lezina ateynahum el-kitabe min qablihi ensa bihi yu'minun Andolsun gerçekten onlar için sözü bitiştirdik ki belki onlar öğüt alırlar Elli <gülüyor> el- ve icra ile aleyhim kâlû âmennâ bihî inne hu'l hakku li rabbina inne kunnâ min qablihî muslimîn Kur'an'dan önce kendilerine kitabı verdiklerimiz, onlar ona inanırlar.